Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Resulullah'ın Şefaati Mahşerde Hak Teala Cehennem gelsin diye emredince melekler giderler getirmeye. Derler ki Ey Cehennem Seninle Cenab-ı Hak küffarın cezasını verecektir muhakkak. Biz de bu maksat ile sana geldik esasen. Sen dahi bunun için yaratılmıştın zaten. Onu yetmiş bin iple çekerler kuvvetlice. Her bir ipte yetmiş bin halka vardır bir nice. Her halkada yetmiş bin vardır ki zebaniler, her biri ayrı ayrı dağları devirirler. O zaman cehennemin öyle bir bağırması olur ki hem etrafa öyle ateş saçması, yine öyle şiddetli gelir ki galeyana yedi kat asumanı boğar siyah dumana. Mahşere bir senelik bir mesafe var iken bir ara meleklerin kurtulur ellerinden. Gümbürtüsü şiddetli olur ki öyle hatta, bir yıllık mesafeden duyulur Arasat'ta. Ehli mahşer bu sesi işitip çok korkarlar. Hemen birbirlerine bu ne diye sorarlar. Denir ki meleklerden kurtulmuş da cehennem ehli mahşere doğru geliyormuş şimdi hem. Bunu duyan herkesin çözülür dizi bağı. Oldukları yerlere çöker hep mahşer halkı. Hatta Peygamberler de korkuya kapılırlar. Çoğu arşa alaya korkuyla sarılırlar. Nefsi, nefsi diyerek o zaman her peygamber bugün nefsimden başka hiçbir şey istemem der. Yalnız peygamberimiz eder ki şöyle niyaz. Ya Rabbi ümmetime ver selamet ve halas. O zaman Cehennemden çıkar ki öyle bir ses, korkudan boğulmaya yüz tutar o an herkes. Bu yüzden bitkin hale gelerek ehli mahşer, yüzleri üzerine kapaklanıp düşerler. Ve hatta şiddetinin çokluğundan cehennem, ikiye bölünecek bir hale erişir hem. Hak'tan gayrı kimseden bir ümit kalmadığı, korkudan, hiç kimsenin kımıldayamadığı bir anda Resulullah derhal ortaya çıkar, cehennemi durdurup kendine tabi kılar. Buyurur ki, Dön geri, hor ve hakir olarak, ki gelsin sonra sana her kim ise müstehak. Cehennem sakinleşir bu ikaz üzerine ve der ki, ya Muhammed, muntazırım emrine. O zaman Resulullah cehennemi tutarak, arşın soluna koyup mahşerden eder Irak. Onun bu şefkatini görünce ehli mahşer derler ki, ne merhamet sahibi bir peygamber. Nitekim buyurur ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, gönderdik alemlere, onu rahmet olarak...